Herkese merhaba, Açık Radyo 94.9'dayız, Hemzem'in de canlı yayında, yayın masamızda Ferra Kabil var. Ben Rauf Kösemen, bugün stüdyomuzda UNDP Türkiye'den iki isimle birlikteyiz. UNDP yani Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı, Türkiye İletişim Koordinatörü Faik Uyanık aramızda hoş geldiniz. Hoş bulduk. UNDP Türkiye Özel Sektör Programı yöneticisi Hansın Doğan, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, her iki konuğumda iki gün sonra yapılacak Hemzemin Konferansı'nın konuşmacıları... ...konferansta benzer konuları ele alacaklar. Öncesinde bu konuyu genel olarak ele almakta fayda görüyoruz. Konu diyorum, konu sürdürülebilir kalkınma kavramı olacak. E, hemen başlayalım. Hans-ı Doğan e, yakın zamanda gündemimize... ...Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma için Küresel Hedefler diye bir başlık yerleşti. E, bu başlık hızla devletlerden özel sektör temsilcilerine kadar... ...konuşulmaya başlandı ve her platforma yayıldı. Siz e, UNDP Türkiye Özel Sektör Programı'nı yönetiyorsunuz. Bu meseleyi özel sektör açısından ele alırsak... E, ...mevcut durumun bir çerçevesini çıkartabilir miyiz? Yani bu hedefler, e, kalkınma, sürdürülebilir kalkınma hedefleri... ...şirketlere nasıl alanlar açıyor, ne tür görevler yüklüyor? Sürdürülebilir kalkınma hedefleri e, herkes için e, düşünülmüş, planlanmış, tespit edilmiş 17 tane hedef. E, ...altına devletler imza atıyor... ...ve devletler bu konuda bir takım yükümlülüklere giriyor... E, ...ve düzenli olarak da... E, ...yükümlülükleri nasıl yerine getirdiklerini... E, ...rapor edecekler... ...ancak süde bir kalkınma hedefleri... ...devletlerin tek başına uygulayabileceği... ...hedefler değil... E, ...herkesi e, bağlayıcı bir yanı var... E, ...özel sektörü de haliyle bağlıyor... E, ...zaten günümüzde özel sektör... ...kalkınma konusunda sorumluluğunu... ...beyan etmiş durumda... ...işte kurumsal sosyal sorumluluk olsun... ...süde bir konu olsun... Birçok başlık altında şirketlerin e, sorumlu e, faaliyet içinde bulunduğu, en azından bir iyi niyet içinde e, bulunduğunu biliyoruz. E, bunun e, diğer planlarla, stratejilerle, işte önceliklerle eşleştirilmesi gerekiyor. Şirketlerin e, kurumsal sosyal sorumluluk yapıyorum dediği noktada e, ne yapıyorsa, ne yapmayı düşünüyorsa bunun e, hem uluslararası hem ulusal e, planlarla önceliklerle örtüşmesi lazım. Süde bir Kalkım Hedefleri onlara bir yol gösteriyor bu anlamda. Bir çerçeve çıkartıyor. Hem küresel sıkıntılar olsun hem yerel ölçekte yapılabilecekler anlamında olsun diyaloglara katılma fırsatı yakalıyorlar. Ve bu diyaloglar sürecinde paydaşlarıyla nasıl bir işbirli içine girebileceklerini görme fırsatı yakalamış oluyorlar. Bir de şeyden önemlisi belki yapabilecekleri işler konusunda önemli bir veriye ulaşabiliyorlar. Çünkü her şirket... E, sahip olduğu know-how ile, ve diğer bir takım e, kaynaklarıyla e, kendisini e, süde bir kalkınma konusunda e, bir takım işlere e, amade ettiyse e, öncelikli olarak e, sorunun ne olduğunu tespit etmesi lazım. Her birinin tek başında tek tek analizler yapıp e, sorunları anlayıp ondan sonra onun üzerine bir şeyler inşa etmesi çok uzun bir süreç. E, zaten bunun çalışması yapılmış durumda. Ee, ve bu çalışma süreli bir kalkım hedeflerinin planlanma aşamasında da özel sektörün görüşlerine başvuruldu. Ortaya çıkan e, sonuçlar onların görüşlerini yansıtacak şekilde e, bize bir yol haritası da çıkartmış oldu. Şimdi bizim onlardan şirketlerden beklentimiz e, öncesinde yapılmış, çalışılmış, planlanmış bu çerçeve doğrultusunda devletlerin olsun, sivil toplum kuruluşlarının olsun e, gayretleri içinde kendilerini bir ortak olarak görüp el vermeleri ...ve kurumsal sosyal sorumluluk politikalarının e, örtüştürmeleri. E, hedefleri şöyle bir üstten okumak istiyorum. E, ona 17 tane hedef e, var. 17. hedef ortak çalışma e, içeriyor. Dolayısıyla 16 tane temel e, sorun tespit etmiş Birleşmiş Milletler'in bu programı. Yoksulluğa son, açlığa son, sağlıklı bireyler, nitelikli eğitim, toplumsal cinsiyet eşitliği, temiz su ve sıhhi koşullar... Erişilebilir ve temiz enerji, insana yakışır iş ve ekonomik koşullar, sanayi, yenilikçilik ve altyapı, eşitsizliklerin azaltılması, sürdürülebilir şehir ve yaşam alanları, sorumlu tüketim ve üretim, iklim eylemi yani iklim değişikliğinin etkileriyle mücadele, e, sudaki yaşam, karasal yaşamın koruması, sudaki yaşamın koruması bunların ikisi ardışık e, hedefler, e, barış ve adalet, e, barışçıl ...toplumların desteklenmesi, kapsayıcı toplumların desteklenmesi başlığıyla... ...bir de uygulama araçlarını güçlendirmek, sürdürülebilir kalkınma için... ...küresel ortaklığın canlandırması bu son e, hedef. E, şimdi buradan bakınca aslında bunlar bayağı büyük lokmalar yani. Hani e, pat diye eşitsizliklerin azaltılması alanında bir şirketin ya da bir kurumun... ...bir devletin bile tek başına yapaca yapacağı bir e, dönüşüm bizim e, ihtiyaçlarımızı karşılamayacak. Burası açık... Ee, ama bunların gayba bu kadar parçalanmış olmasının 16-17 e, meseleye bölünmüş olmasının nedeni de bu. Yani kim neresinden tutabiliyorsa oradan katkı yapsın diye sanırım. Ee, biraz bu e, 16 lık şey nasıl oluştu e, ve nasıl ele alınıyor? 16 artı bir diye e, bölmenizi hem katılıyorum hem katılmıyorum çünkü 17 ci aslında çözüm için bir araç gibi e, kulağa geliyor. Okuduğunuzda haklısınız. Ama o da bir ihtiyaç. Kalkınmaya ulaşabilmek için e, şu anda mevcut e, işbirliği e, ortamı e, çok iyi durumda değil. E, kalkınma işbirliği olmadan da sizin de söylediğiniz gibi bu e, sonuçlara e, gayet iddialı görünen hedeflere ulaşmak, sonuç almak pek mümkün değil. E, bir yerde o yüzden yani bağlayıcı dedim tabii ki bu hukuki bir bağlayıcılığı yok ama özel sektör olmadan hiçbir şekilde başarılamayacak hedefler bunlar. Hı hı. O yüzden özel sektörü, sivil toplumu, işte kamuyu ve üniversite hepsini bir araya getirmek e, çok kritik olduğu için 17 17. hedef orada e, bulunuyor. Hı hı. Ee, onu ayrı bir yere koyacak olsaydık hani yöntem olarak, araç olarak e, ifade edecek olsaydı belki diğer hedefler gibi ölçülemeyecekti. Hı hı. Bu da diğer 16 hedef gibi içinde bir takım indikatörleri barındıran, alt hedefleri barındıran gene kapsamlı bir çalışma. Evet, biz zaten şu anda e, dökümanın içinden sadece başlıkları okuduk. Bu aslında 40 sayfayı aşkın bir döküman, e, bütün alt kırılımlarıyla beraber. E, burada e, tabii ki şirketlerden söz ediyoruz biz şu anda ama aslında kamu, şirketler ve e, sivil toplum ve üniversiteler e, işbirliğinden söz ediyoruz. E, bu dengeyi, e, regülasyonunu düzenlemesini bu aradaki yani bir nevi hakemliği e, kim yapıyor? <gülüyor> Şimdi, biliyorum ama hani bir de duysun dinleyicilerimiz diye soruyorum. <gülüyor> Şimdi burada zannediyorum biliyorum dediğiniz Birleşmiş Milletler'e bir hakemlik görevi düşündünüz. Yanılıyor muyum? Yok, Birleşmiş Milletler'in bu meseleler için kurduğu e, şeylerden söylüyorum. Çalışma gruplarından söylüyorum aslında evet. yani. Veya anlaşmalardan, WEBS gibi evet. bir takım protokollerden. Şimdi sürdüm. Birleşmiş Milletler Hükümetler arası bir yapı olduğu için tabii burada çalışma organları üzerinden devletler üzerinde bir etkisi var. Ee, ve devletler e, bir takım e, sözleşmeleri taraf olduktan sonra da belli bir hükümlük içinde gelişmeleri rapor etmek durumdalar. Ee, yalnız özel sektöre böyle bir e, taleple gidemiyorsunuz. Çünkü özel sektörün oluşturduğu bir yapı yok içinde ancak Birleşmiş Milletler buna çözüm olsun diye özel sektörle birlikte hareket edebileceği platformları da başlattı biliyorsunuz Global Compact bunlardan bir evet. tanesi benzer şekilde bu sürede bir kalkım hedefleri içinde bir takım platformlar kurulmuş durumda. Ee, buradan beklenen bir e, diyalog süreci yürütmek ve özel sektör öncülüğünde bir takım çalışmalara birleşimiyet olarak katkıda bulunmak. Yani burada bir denetim yapısından bahsetmek pek mümkün değil özel sektör üzerinde. Ee, ancak e, özel sektörle bilgi alışverişinde bulunarak e, hem onların katkısını içeri çekebilecek şekilde hem de birleşimiyetler tarafı olarak, hükümetler arası bir organ olarak bizim de onlara verebileceğimiz, sağlayabileceğimiz kolaylıklarla Ortak bir e, kolektif bir amaca e, ulaşmaya. Yani organların kendileri bir denetim alanı e, oluşturuyorlar e, gibi gözüküyor. Yani bir hukuki çerçeve den söz edebilirsek o hukuki çerçeve bu mu? Hukuki çerçeve e, yerel düzeyde, ulusal düzeyde olması mümkündür. E, haliyle de ülkeden ülke değişiyor çerçeve. Hani bunların üzerinde uluslararası düzeyde bir hukuki çerçeve yok. Hı. Burada bahsettiğim gibi bilgi alışverişleri şeklinde yürütülebilecek. Ee, ...bir takım şeyler, çalışmalar var. Ee, Birleşmiş Milletler burada... E, ...diyaloğuna öncülük ettiği... ...bir takım e, çalışmalarda bulunuyor ama... ...her zaman içinde özel sektörün... E, ...öncülük etmesi gibi... ...beklentiye de sahip. Yani Birleşmiş Milletler'in sürücü koltuğunda oturduğu... diyalog platformlarından... E, ...çok etkin sonuçlar çıkarmak... ...mümkün olmuyor. Özel sektörün... ...kendi içinde örgütlenmesi lazım... Ee, biz de her zaman için onun içinde e, bulunmak e, arzusundayız. Elimizden geldiğince katkıda bulunuyoruz. E bir Türkiye profili çıkarmak mümkün mü şu anda Türkiye'de neler oluyor bu konuda, bu başlıkta? Türkiye'de e, uzun zamandır e, Global Compact e, Ağı çerçevesinde e, bir takım çalışmalar yürütülüyor. Yaklaşık 2002 2003 tarihinde ilk lansmanını yaptık. E, ve giderek büyüyen bir şekilde ve çok aktif bir katılımcı... E, altyapısıyla çalışmalar yürüyor. Ama Global Compact sınırlandırıcı hani herkes kapsayıcı bir yapı değil. Bunun dışında da bir takım çalışmalar var tabii. E, şirketlerin bireysel olarak e, çok başarılı çalışmalar yürüttüğünü de gözlemliyoruz. Burada genel bir e, kurumsal e, sosyal sorumluluk kültürünün e, oturduğunu görüyoruz. E, bu da e, ülkenin öncelikleriyle ilişkilendiriliyor. Ee, ancak e, uluslararası çapta e, bir etkileşim göremiyoruz. Orada bir ciddi sıkıntı var, zayıflık var. Süde bir kalkınma hedefleri bu konuda da e, platform e, sağlayabiliyor. E, Türk şirketleri sadece e, Türkiye'de değil e, hem bölgesinden hem uluslararası çapta e, söz sahibi olabilecek şirketler. Yürütlükleri çalışmaların burada sınırlı kalması gerekmiyor. ...birçok etki alanının içinde fayda sadece katma değer oluşturabilecek türden yapıları var. Belki bir sonraki aşamada bunu da düşünmek gerekiyor. Evet. E, Faik Uyan'a dönüyorum. UNDP Türkiye İletişim Koordinatörü. E, haliyle iletişime odaklanmak istiyorum ben de. E, öncelikle sürdürülebilir kalkınma hedefleri üzerinde nasıl bir fa iletişim faaliyeti e, yürütülüyor? Biraz bunu dinlemek isteriz. E, dünya ve Türkiye'de farklı aşamalarda olduğumuz kesin... E, bu bir karşılaştırmaya neden olursa yani bir karşılaştırma yaparsak Türkiye'de kamu şirketler ve sivil toplum bu konuda iletişim e, meselesinde ve sizin erişiminiz açısından nerede duruyor? Ee, teşekkürler bin yıl kalkınma hedefleri vardı biliyorsunuz bundan önce 2000-2015 yılları arasında 8 hedeften 17 hedefe çıkmış olduk şimdi ee, küresel hedeflerle beraber bir kere 8'den niye 17'ye çıktığı anlatmak gerekiyor bu 17 hedefin kendi arasındaki bağlantılar nedir onları anlatmak gerekiyor çok boyutlu bir iletişim stratejisine ihtiyaç var ve bu iletişim stratejisi zaten globalde yürüyen bir strateji birleşmiş milletlerin öncülüğünde yürüyen bir strateji Türkiye'ye baktığımızda aslında kendi bölgemizde Avrasya bölgesinde bilinirliğin yüksek olduğunu görüyoruz. Çünkü en başta bir sahiplenme var. Yani başından itibaren istişare sürecinde bu hedeflerin saptanmasında sahiplenme gayet iyi oldu. Hem sivil toplum düzeyinde hem hükümet düzeyinde hem de e, akademi ve diğer gruplar üzerinde gençler özellikle Türkiye'de bu oylamaya çok katıldılar. Online bir oylama yapıldı, çevremiçi bir anket yapıldı. Dolayısıyla tükenen sahiplenme iyiydi bir önceki gündemle kıyaslandığında onun başlangıcı çok daha teknokrat bir başlangıçtı burada daha kapsayıcı bir başlangıç oldu ama elbette alınacak daha çok yol var ee, Türkiye'de ilk lansmanımız e, 2015'in Eylül ayının sonunda Birleşmiş Milletler haftasında genel kurul haftasında sosyal fayda zirvesiyle oldu. Ee, orada ilk iş zaten her şeyin bir Türkçeleştirilmesi gerekiyor. İşte e, kontekstin, o bağlamın yerelleştirilmesi gerekiyor. İnsanları onu anlatacağınız yolları ve müfredatları geliştirmeniz veya uyarlamanız gerekiyor. Farklı hedef kitleler için vereceğiniz mesajları yerelleştirmeniz gerekiyor vesaire. Bunların hepsinin bittiğini söyleyemeyiz. Bunların bir kısmı yani her şey iletişim faaliyeti para demektir. En e, elzem olanları yapıldı, başlatıldı ama diğer e, kısmı e, yolda giderken yapa yapa ilerliyoruz açıkçası. Merkezi malzeme orada duruyor. Bunu yapacak kaynakları bulduğumuzda hemen yerleştiriyoruz ve ilgili kanallardan e, Türkiye kamuoyuyla paylaşıyoruz ama Avrasya bölgesi içinde baktığımızda kıyasla yapacak olsak, biz Avrasya bölgesi içindeyiz. UNDP'nin kendi bölgesinde. E, buradaki bilinirlik gayet iyi durumda. E, aynı zamanda yani demin e, Bey ile konuştuğumuz Çalışma grupları e, diye biraz altını çizdiğimiz mesele de yani Türkiye'de işte şirketlerin oluşturulan çeşitli yerel e, mikro platformlar yoluyla süreçlere kazanılması ya da zaten kazanıldıkları süreçlerde daha ileri noktalara getirilmesi için kullanılan araçlar da aynı zamanda iletişim e, zeminleri sunuyor. E, bunları nasıl kullanıyorsunuz? Yani sosyal fayda zirvesi bunlardan bir tanesi. Yani zirvenin varlığı zaten bir networking ortamı yaratıyor. ...işte bu konuda fikir liderleri varsa... ...onların açığa çıkmasını sağlıyor... ...konuşmacı talebiyle olabilir... ...doğrudan doğruya... ...şey performansıyla... ...katılım performansıyla olabilir... ...buna benzeyen daha küçük araçlar... ...kullanıyor musunuz, nasıl kullanıyorsunuz? Hı hı. Sosyal fayda zirvesi... ...gerçekten çok etkili oldu ve çok... ...sahiplenildi Türkiye'de... ...ilgili kitleler tarafından... ...işte bunların arasında sivil toplum... ...önde geliyor, iş dünyası var... Ee, Bütçesinde de katkıda bulunuyor iş dünyası Türkiye'de ve katılım gençler tarafından gayet iyi. Online katılım da gayet iyi. Bu önemli bir araç oldu ve artık oturdu. Bu devam edecek Eylül ayının son haftasında. Bunun haricinde Mart ayında bölgesel ofisin İstanbul'da düzenlemiş olduğu yeni bir ürünümüz, yeni bir etkinliğimiz var. Bu da İstanbul Kalkınma Diyalogları. IDD İstanbul Development Dialogs ...diye yeni başlayan bir şey. Dolayısıyla hem Mart'ta hem Eylül'de... ...6 ayda bir sürekli yenilenecek olan... ...bir gündem yaratma şeyi... ...etkinlik tarafında öyle devam ediyor. Yayınlarda yerelleştirme devam ediyor... ...farklı hedef kitleler için. Bunların içinde çocuklar var, iş dünyası var... ...okullar var, yüksek öğrenim var... ...vesaire. Hatta e, yani... Uygun ortak bulduğunuz takdirde herhangi bir ülkede dini cemaatler için bile hmm. e, işte kiliseler için hazırlanmış olan bir şey var. Onları camilere uyarlarsınız. Vaaz olarak verdirebilirsiniz mesela. Türkiye kontekstinde düşünecek olsak. Farklı kitleler için müfredatlar var. bundan uyarlanması gerekiyor. E, filmler, Hollywood filmlerin içinde artık küresel hedefleri görmeye başlayacaksınız, başlıyorsunuz. Geçen sene Angry Birds filminde çocuklar için hedef kitle seçilmişti. Angry Birds filminde işte Dünya Mutluluk günüyle o başladı. Bu sene 5 Nisan'da Türkiye'de gösterime girecek Şirinler filminin içinde küresel hedefler e, mesajını göreceksiniz. Şirinler doğru bir seçim bu arada. Yani şu anda gördüğünüz çizgi film karakterlerinden çok farklı bir dünyadır biliyorsunuz. Şirinler evet. eşitlikçi bir dünyadır. Dolayısıyla o seçildi. Onun içinde de göreceksiniz. Çok farklı futbol var. Futbola devam ediyoruz. Mayıs ayında Türkiye'de bir e, çok önemli bir maç oynanacak set işte tam tarihini ve nerede yapılacağını söylemeyeyim... ...orası biraz bize kalsın... <gülüyor> ...ama büyük, çok önemli bir maç yapılacak... ...bu dünya çapında bizim Ronaldo ve Zidane'la yaptığımız... ...şu ana kadar süren... E, ...yoksullukla mücadele maçı... ...Match Against Poverty'nin... E, ...ikinci aşaması Goals for Goals dediğimiz... ...çünkü Ron Ronaldo ve Zidane'ı artık emekli ediyoruz... ...iyi niyet erişiliğinden... ...onun yerine alacak yeni bir kampanyanın startı... ...İstanbul'da verilecek... Ve Mayıs ayında büyük bir yani biz ulaşabildiğimiz her yere insanlar nerede gelip konuşuyorlarsa... ...nerede bir araya geliyorlarsa onların yanına gidip kendi mesajlarımızı vermeye çalışıyoruz. Çünkü kalkınma dışarıdan göründüğü kadar sıkıcı bir iş değildir. Kalkınma bizim hayatımızdır. E, bunu anlatabilmek, o ilişkiyi anlatabilmek, 17 madde arasındaki ilişkiyi anlatabilmek temel hedef ve gayet de zevkli bir iş. Evet, kalkınma deyince tabii ekonomik bir şey olarak algılanıyordur ilk başta muhtemelen ama e, öyle değil yani. <gülüyor> Bu şeye dönersek, çevrim içi anket, orayı tam zamanında giremedim, o yüzden geriye bıraktım. Nasıl oldu, ne ne sorduk? Burada e, insanlara çok farklı sorular soruldu. E, şuna benzer sorulardı, size göre ülkenizde en önemli üç kalkınma sorunu nedir? Size göre bölgenizde gelişmesi gereken yerler nelerdir? Gibi pek çok farklı e, soru, soru tipleriyle insanların... Sorun algısı ölçüldü ve nerelerin iyileştirilmesinin dünyanın geleceğine ve bundan sonraki nesillere katkıda bulunabileceği e, konusunda görüşleri alındı. E, bunun yanı sıra hükümetlerle yapılan istişare, istişari süreçlerde de ulusal kalkınma planlarındaki öncelikler nelerdir? Bunların geliştirilmesi için neler yapılması gerekiyor ve e, küresel hedefler içinde sizin ulusal kalkınma öncelikleriniz yerini bulmuş muydu bir önceki gündemde? Bulmadıysa nerelerin iyileştirilmesi lazım? Bunlar yapıldı. Çok farklı tartışmalar oldu. O e, 8 maddeden 17'ye çıkarken. Şimdi 10 numaraya baktığınızda e, mesela işte orada eşitsizlikler meselesini göreceksiniz. 12 numaraya baktığınız zaman orada sorumlu üretim ve tüketim meselesini göreceksiniz. Yani altına 193... Ülkenin imzasını attığı bir belgede e, gerçekten ancak bu kadar sistem eleştirisi yapılabilir. Yani hı hı. eşitsizlik ve sorumlu üretim ve tüketim e, gibi bir e, maddenin bulunduğu bir belgeye 193 ülke imza atıyor. Türkiye, Hindistan, Brezilya, Kuzey Kore, İran vesaire düşünün. Nasıl bir müzakere geçmiş olabileceğini düşünün. 16 numaraya baktığınız zaman barış ve adalet. ...daha önceki gündemde olmayan maddeler bunlar hep. Yani kalkınmanın... E, ...hep çıktısı olduğu düşünülürdü... ...özgür toplumların. Oysa ki artık... ...bir girdisi de olması gerektiği... ...bir metne girmiş oluyor. Yani özgür toplumlar... ...ifade özgürlüğünün... ...bilgiye erişim özgürlüğünün... ...güçlü kurumların bulunduğu toplumların... ...kalkınmanın bir çıktısı değil... ...aynı zamanda girdisi de olduğu... ...bu maddeyle, bu belgeyle tescillenmiş, tescillenmiş oluyor. oluyor. bunu gibi pek çok örnek var. Bunların hepsi bu istişari süreçlerin sonucunda oluştu. Gençlerin de burada katkısı... ...o az önce bahsettiğim My World anketiyle... ...çok ciddiydi. Türkiye'den de katılım yüksek oldu. Çok güzel. Şimdi ikiniz de... ...konferans konuşmacısısınız. Hem temin konferansta da... Onunla ilgili bilgi vereceğim ama e, programın sonuna doğru geliyoruz. Bir üç dört dakikamız kaldı. Bu konuda söylemek istediğiniz, eklemek istediğiniz bir şey var mı? Onu alayım önce Hansın Bey'den. Davet ettiğiniz için bir kere çok teşekkür ederim. Konferansın içeriğine baktığım zaman e, biraz şaşırdım. Yani geleneksel e, şekilde ele alınmamış. Konferansın e, başlıkları, yöntemi, konuşmacılar her şey özenle seçilmiş, çalışılmış. Büyük bir hevesle bekliyorum. Ben de başından sonuna kadar katılmayı istediğim belki bir iki konferanstan bir tanesi oldu şu an benim için. Çok teşekkürler. Sizin ilginç bir konunuz da var zaten. Ee, görmeden, duymadan, söylemeden kurumsal sosyal sorumluluk. Yani şirketler bazı şeyleri söylemek istemiyor. Bazı şeyleri görmezden gelmek istiyor. Yani o alanlar biraz onların mayının arazisi gibi bir şey oluyor. Girmek istemedikleri biraz buna neden bundan kaçıyorlar ...meselesine odaklanacaksınız... Ee, ...konuşmanız... ...bunun üzerine... Ee, ...çok ilginç bir konuşma yapacağımın garantisini verebilirim... ...o yüzden... <gülüyor> ...dinleyicileri <da>. bekliyorum... Orada. <gülüyor> tamam. ...ben de merakla çok. bekliyorum... Ee, ...sizin konuşmanız... ...Faik Bey... Ee, Elde var 17 başlığını tanıyor, taşıyor. Biraz tabii hani iletişimci olarak bu işin elçiliğini yapmak zorunda olduğunuz için. <gülüyor> işte 17, 17, 17 gerçekten tekrar... zor bir rakam. Yani 8 değil, 12 değil, 16 değil, asal sayı vesaire anlatması güç. Bir de 17 hedefin birbiriyle işte toplumsal cinsiyetle iklimin, iklimle karadaki yaşamın, karadaki yaşamla yoksulluğun, onunla barış ve adaletin arasındaki linki anlatabilmek gerçekten bir mesele. İşte Communication for Development, C4D dediğimiz kalkınma iletişimi meselesi. Üzerine odaklanan bir konferans olması Türkiye'de sizin düzenlediğiniz bu konferansın bulunması başlı başına bir güzellik. Bu konuyu ele alıyor olması, bu sene bunu odağına alıyor olması bir başka güzellik. Zaten her şey bu piramidin en altındaki bilmekle başlıyor. Yani işte farkındalığın artmasıyla başlıyor. Ondan sonra ikinci aşama davranış değişikliği, üçüncü aşama politika değişikliği, hayatımızın ve politikalarımızın değişikliği. O ilk aşamada ne yapabilirsek kar, o yüzden ben de çok heyecanla bekliyorum. Hemzemin'in sonuna geldik. Ben Rauf Kösemen. UNDP Türkiye'den konuklarımız Faik Uyanık ve Hansın Doğan'la Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma için Küresel Hedefler üzerine konuştuk. Yayın masamızda Ferra Kabil vardı. Canlı yayındaydık. Bu perşembe yani 2 Mart 2017'de Hemzemin konferansı var. Konferansa gelecek dinleyicilerimizle orada karşılaşırız diye düşünüyorum. Gelecek hafta aynı saatte salı günü 94.9'da Açık Radyo'da burada olacağız. Hoşçakalın. Teşekkür ediyoruz. Çok teşekkürler. Hemzemin. Daha iyi bir sosyal fayda iletişimi için fikirler, tartışmalar, örnekler. Hazırlayan ve sunanlar Damla Özler ve Rauf Kösemen